Günaydın, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Tayga ve Orman'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Tayga, e, sen bir kitap seçtin bugün anlatmak için. Onu söyler misin bize hangi kitap? Adını bilmiyorum ki. Hmm. Ben adını söyleyebilirim. Ne var peki kitapta? Bir tane yolcu gemisi ama çok büyük. Be, bu kitap neyle ilgili? Gemilerle. Gemilerle ilgili, anladım. Ben, ben bana... şimdi... Heh. Ben e, bunun kaptanı olsaydım bununla Amerika'ya kadar giderdim. Oo, Kitabın adını bir söyleyelim önce. Tamam mı? <gülüyor> ee, kitap e, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Harika bilim serisi. Keşfedin gemiler. Yeni çıkmış bir kitap değil ama Tayga bu kitabı anlatmayı istiyor bugün. Ee, açılıp kapanabilen ee, bir sürü penceresi olan çok eğlenceli bir kitap. Bu çok güzel renkli resimleri olan. Ee, şimdi anlatalım mı kitapta neler var? Baba söylüyorum. Evet. Ama bu, bu şimdi. Ne şimdi? Muz. Tamam bu kaydı yapalım muz vereceğim. Şimdi. Bu tamam. e, harçlı gemilerden çok eskiler. Öyle mi? Ha. Evet. Burada Ama... ne görüyoruz peki? Geminin bazı bölümlerinin içini gösterecek biçimde çizmişler. Neler var orada? Orada geminin yükleri var. Oo, evet. Bir Bak yataklar dışı. falan var orada. Ha yolcuların kaldığı yerler demek ki oralar. Öyle mi? Evet. Ama o gidiyor Altında Hı -hı. bazı eşyalar var yatak içi. Anladım. Sonuç şu taraftaki. Ama o şeylerle burada. Evet. Orası motor. Ha, makine dairesini görüyoruz yani. Evet. Ama işte yolcuların gidip geçtiği yer. Güverte. Yok bu. Ha orası da yolcu salıların e, işte yemek yediği, eğlendiği, e, bir şeyler yaptığı salonlar değil mi? Evet. Tamam. Aha bir tane, iki tane yuvarlak var. Oradan müzik çıkıyor. Öyle mi? Bak. Aa müzik yayını yapılıyor demek orada. Tamam. Evet gördüm ben de şimdi. Peki devam edelim bakalım neler var başka? İşte burada... Kitabın en başındayız daha. Kapağından bahsettik demin. Şimdi kitabın ilk sayfasını açtık. Ne görüyoruz? Burada bir tane gemi var. Bir tane gemiyi batırmak için ucunu böyle döndürmüş. Ha, iki eski e, gemiler bunlar. Çok eski gemiler. Hatta Sonra, bir şey soracağım. Hı. O ucuyla çarpınca diğer gemi batmış. Oo, evet onun gövdesini parçalamış çünkü. Peki sana bir şey soracağım. Şu... Şimdi bunlar e, yaklaşık 3000 yıl öncenin gemileri, Yunanları, Yunan e, savaş gemilerini filan görüyoruz burada. Şunun benzeri bir şey gördün mü sen hiç? Aaa eski Denizli Park'ta bunun benzeri gördüm. Evet, Urla İskele'de, İskele Mahallesi'ne gittiğimizde orada bir gemi parkı var değil mi? Uh -huh. Ve orada bu eski gemilerin e, birebir modelleri yapılmış. Ve orada aynen şöyle burnunda bir göz resmi olan bir gemi görmüştük değil mi? Evet. Evet. Tam Hı. bunun aynısı değil ama. Hmm, evet çok benziyor. Baba eskiden evet. hangi nasıl belanetler olduğunu göstereyim mi? Evet. İlk önce ama ilk önce dalla <gülüyor> gidiyorlarmış. Ha evet bir kütüğün üstünde suda giden bir insan var. Sonra? <gülüyor> Sonra sallar sal gibi şeyler yapmaya başlamışlar. Küçükleri birleştirmişler. Evet. Ormancım Sonra yine sırtıma tırmanıyorsun. Sonra hayvan derisinden yapmaya Oo, başlamışlar. Evet. Sonra kan gibi şeyler yapmışlar. Ağaçların ağaç... içini oyup kanolar yapmışlar. Sonra başka ağaç yapraklarından yelkenli <gülüyor> e, bazı gemiler yapmışlar. Aa, rüzgar gücünden. <gülüyor> Artık kürek çekmiyorlar sadece. Rüzgardan da yararlanıyorlar. Sonra... İşte tahtadan ve normal e, hayvan derisinden e, e, bayraklarla yap. Anladım. Gitmişler. Normal hayvan derisinden demek. Anladım. Ha -ha. Başka? Ve Sonra da bunlar. Böyle bu büyük gemileri küreklerle bu giden, oluyorlar. yelkenlerle de gidebilen büyük gemiler. Bu ha, Evet. Bakalım sonraki sayfada neler varmış. Bir de ona bakalım. Oo bir dakika. Gemilerin biçimi çok değişti burada. Tamam evet Ben anlatayım buradaki bazılarını Anlat bakalım bir... Baba hmm. neydi Viking gemisi Ama bu ucunda Aa, o, o, Onun ucunda bir e, şey var Düşmanları korkutmak için böyle bir e, Ne denir Hayvan biçimli korkutucu bir e, Heykel yapmışlar geminin burnuna Ama hangi hayvanı ha, Bilmem bir yılan olabilir başka neler var yılan çıkmış Aha korkutuyormuş o düşmanları evet öyle bir gemiyle gidiyorlar çizgili bayraklı bir bayrak içinde askerler var galiba bir tanesinde de korkutsun korkutsun diye kuğu yüzü var ooo evet ama o korkutsun diye değilmiş niyeymiş biliyor musun niye o kuğu denizcileri koruduğuna inanılan bir şeymiş. Bir e, gözü. o kuunu kurduğuna bakın, inanılıyormuş. O göz. Ha o geminin ucuna bir göz çizmişler öyle oğlum. Ama korkutsun diye. Yok o uğur getirsin diyeymiş. Şu aşağıdaki korkutsun diye. Başka neler var? Şu baksana ne kadar çok yelkeni var bunun. Evet, bir sal. Bu bunu sayayım. Say. 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi. Of yedi tane yelken. Kalyonmuş bu. Bak bu da Çin gemisiymiş. Bir, iki, üç. Evet. Ama... Az bir, mı geldi? Evet. <gülüyor> bir, iki, üç. <iki>, bir. <gülüyor> İyice az geldi. <gülüyor> Peki bakalım başka neler var? Ooo biraz daha ilerideyiz şimdi. Gemiler biraz daha gelişti. Neler oluyor? İki tane korsan gemisi... Oğlum ormancım düşeceksin. Heh. İki tane korsan gemisi... Oh. Bir tane korsan gemisi... Bir tanesini ateş ediyor. Bir tane korsan gemisi... Bir tanesini ateş Birbirlerine ediyor. Birbirlerine karşılıklı ateş ediyorlar galiba. Evet. Toplarla. Evet. Oh, sesi oh. nasıl olur ona olsa göstereyim Söyler. mi? Güm güm güm güm güm güm. Çok fenaymış. Gemiler de parçalanıyor gibi görünüyor. Evet. Bak şurada bir gemi var. Evet. Oo, onlar yanlış. Evet, bunlar ve hı -hı. deniz kurumuş orada. Oo, evet, bunlar, bunlar 300 yıl öncesine ait e, ahşap savaşçı başlıklı bir bölüm. E, 300 yıl öncesine ait e, gemilerden bahsediyoruz şu anda. E, yelkenliler hala gemiler, ama bir sürü topları var ve birbirlerini ateş ediyorlar, savaşıyorlar bir, birbirleri. Deniz savaşı sahnesi var burada. Bakalım başka neler var. Şuradan bacağın testereyle kesiyorlar mı? Ha, evet öyle bir sahne de var bu kitapta. Neden? Ee, Neden? Şöyle yaralanan bir denizciyi kurtarmak için hayatta kalmasını sağlamak için e, bacağını e, gangren, gangren diye bir hastalık var. Çok ağır yaralanmalarda falan böyle uzuvlarda olan bir şey ve e, denizci Anladım. ölmesin diye hani böyle korsanların hep tahta bacağı olur ya evet. onun nedeni bu işte. Böyle testereyle kesip Oraya bir tahta mı takıyorlar? Evet yani bir ameliyat yapmaya çalışıyorlar aynı zamanda baba, savaş baba, sürerken gibi. Baba baba Efendim? o derişte evet. o derişte. De evet onları kurtarmaya çalışıyorlar denize düşenleri de. Evet, evet bak kaç yer bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ama sen iki gemiyi birden saydın. Hmm. <gülüyor> hadi gel bakalım öbür sayfada neler Altı. var Aa, şimdi buharlı gemiler zamanındayız 19. yüzyıldayız şuraya bak gemilerin biçimi nasıl ne kadar değişti değil mi baba, buharlı bir savaş gemisi baba, evet, bu da buharlı bir savaş gemisi Ama, Hah, bir dakika orman bir şey söyleyecek galiba bir tane takarı var Ha o ne biliyor musun o bir çark o dönüyor buhar makinesi sayesinde buhar motoru sayesinde o dönüyor ve sanki bir sürü kürek varmış gibi düşünün. Bu döndükçe suyu itiyor ve geminin gitmesini sağlıyor. Geminin diğer tarafında da <gülüyor> var onlar. <Ondan gülüyor> evet. Bu neydi Tayga? Savaş gemisi. Ha buharlı bir savaş gemisi. Evet. <gülüyor> bir tane mermi atıyor. içi havan topu dolu. Oy oy. oy. Hep de savaş gemileri çıkıyor karşımıza bu kitapta değil mi? Evet. Ha, yolcu gemileri de vardı aslında ama daha onlara denk gelemedik bir türlü. Mesela bu o yolcu bir... gemisinin en evet. eskilerinden. Evet buharlı çarklı bir yolcu gemisi. Bu evet. da eski bayağı. Evet. Bu da çarklı. 19. yüzyıldan Aa, 100 yüzyıldan şere, gemiler. Ben Hı -hı. Bu çok iyi gidemediği için bir gemiyi çekiyor bu. Aa, birbirlerine yardımcı oluyorlar. Tamam Bakalım sonra ne? A, bir dakika denizaltılara geldik. Şimdi denizaltılardan bahsediyoruz Ama burada. Ama tek bir kişinin sığabileceği bir denizaltı. Evet, onların adı neydi? O Batiskaf. Su... Batiskaf evet. İçinde bir şeyler, bunu döndürünce bu dönüyor. Pervaneler diyor. İçerideki mekanizmalar içindeki mekanizma sayesinde değil mi? Evet. Onları çevirince pedal aha, gibi bisiklet aha. gibi çevirince... Dışındaki pervaneler dönüyor. Evet. Tamam. Şimdi bir yardınız aldı ya. Şuradaki pervane dönsün diye. Ooo bir sürü insan çeviriyor onu da. Hı -hı. Ama o çok zor iş bu. Nasıl gidecek böyle hep? Bak. Evet gördüm. Bayağı hızlı çevirmen Evet yine bisiklet ki. gibi bir sürü insan dizilmiş. Pervane dönsün diye bir kolu çevirip duruyorlar. Bir manivela. Sonra peki diğerleri. <Gülüyor> Bu mermi değil mi? Ee, yok o geminin yan tarafı. Öyle şişkin şişkin yapmışlar. Modeli öyle yani. Hmm. Ha, başka? İçinde hiçbir şey yok. İçinde insanlar varmış. İşte bize şeyi gösteriyor. Safra tanklarını gösteriyor. O ne biliyor musun? Denizaltının suya batması için bu tanklara su dolduruyorlar. Yüzeye çıkması için de o suyu boşaltıyorlar. Onlar işte. Su dolunca batıyor. Suları boşaltınca yüzeye çıkıyor. Ama su dolu su doldururken buraya bu insanlar hemen çıkıyor değil mi? Hayır. O odanın içine dolmuyor. Odanın çevresinde iki tane duvarı var. İç içe geçmiş denizaltının. Bu iç duvar, bu dış duvar. İç duvarla dış duvar arasında bir yerde depo. Oraya doluyorsun. Yani iç duvarda böyle bir delikler var ya evet. orada. Oraya mı doluyor? Hayır, i̇çeriye hiç su girmiyor. Yani içerideki insanların Bulunduğu alana su geçmiyor hiç. Yani. Tamam mı? Yani şuraya mı geliyor? Evet o duvarların arasındaki yer. Duvarların arasında bulunuyor o safra depoları. O resme göre. Şimdi... Başka neler var? O neymiş? Ne olduğunu da söyleyecek misin? Baba... Evet. Bu dışa çıktığında buraya çıkıp buraya çıkıp e, denizi izleyebiliyorsunuz. Denizaltı denizin yüzeyindeyken güvertesine çıkılabilir evet. Bakalım başka neler Orayı var. Aa anlattım. işte Anlatmadım. bir dakika dur ama neye geldik? Yüzer oteller diye bir bölüme geldik. Şunlara bak. Evet 1930'ların transatlantikleri bir seferde 1500 yolcu taşırdı diyor. Şimdi daha büyük gemiler var artık. Ama Baba evet. helikopterin meyvili ev var. Evet ve bu gemide 5000'ten fazla yolcu taşıyabiliyorlarmış biliyor musun? Evet. Evet 5000 kişiyi bir seferde taşıyabiliyor. Çok büyük değil mi? Bakalım mı neler var geminin ben, içinde? 5000 kişi. gemide neler var bakalım mı? <gülüyor> Bak şimdi. Hı. Oo bir sahne var kocaman değil mi? Bir sürü seyirci alan bir sahne. <gülüyor> orada oyunlar müzikaller müzik konserleri filan veriliyormuş orada başka ne var? ooo <gülüyor> bir dakika burası geminin e, şeymiş e, Havu. havuzu evet havuzda yüzerken de denizi seyredebiliyormuşsun başka? havuz <gülüyor> evet. başka ne var acaba? <gülüyor> Söyleyecek misin acaba ne oldu? Sen söyle. Peki alışveriş yapılabilen yerler, işte eğlence yerleri, yüzme havuzları falan varmış. Burada da bir savaş gemisi var yine. Tekrar bir savaş gemisi ama çok büyük bir savaş gemisine bakıyoruz bu, şimdi. Bu onun e, yardımcı gemisi. Evet. evet Aa uçak deniz altı evet, geçiyor. Ve uçak gemisi görüyoruz bir tane. Burada da işte farklı gemi ama, şekilleri var. Bu... Denizaltı mı olabiliyor? Hayır denizaltı olamıyor ama alabora olduğunda kendi kendine tekrar dönebiliyormuş. Öyle bir özelliği varmış o e, şeyin kurtarma teknesinin. O bir kurtarma teknesi. Tamam bu kitabı bitirdik. Neden bahsettiğimizi bir daha söyleyelim. İş Bankası yayınlarından çıkan harika bilim serisinden keşfedin gemiler. Bir e, hoşça kalın diyelim. Hoşça kal. Günaydın, bir dolar kitabı, hoş geldiniz. Geldi. Evet, bugün ormanla birlikteyiz. E, programımızı ormanla birlikte yapacağız ve hakkında konuşmak istediğimiz ilk kitap da yapı kredi yayınlarından e, geçen gün e, gelen, elimize geçen e, Dünya denen Koca Okul adlı kitap. Cani Roderi'nin e, yazdığı bir kitap bu. E, Allegria Gliardi tarafından resimlenmiş ve Filiz Özdem tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş. Am Kimse var mı? Evde. Evde mi? Evet. Hangi evde? Oradaki evde. Ee, orası bir ev değil, orası bir radyo kanalı. Yayın yapıyorlar. Bir sürü evdeki bir sürü insan dinliyor bu yayını. He. Tamam mı? Bir sürü evde dinleniyor yani. Hı. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Hani gitmiştik canlı yayın yapmıştık, kulaklık takmıştık hatırladın evet. mı? Evet. O işte. Evet şimdi kitabı açtık. Ne var burada Orman? O. Hı. Hı. Birisi var orada. Ha, kim o ki o? Onu bilmiyormuş. Bilmiyorsun evet. Kitabı açınca... da bir... Bir, bir şey var ama onu, onu bilmiyor. Bu bir dünya haritası. Kitabın Hı -hı. iç kapağında bir dünya haritası var. Evet. Bir tane gemi var bak bir konteyner gemisi. Evet. dolaşıyor. Bir de uçan bir balon var. Bir sürü yere gidiyor bütün dünyada değil mi? Hı -hı. Evet. Bakalım dünya denen koca okul nasıl bir okulmuş? Bakalım mı? Ee, kitabın başında ilk ee, resminde e, büyük bir kitap var ve bu kitabın Baba, iç, içinde. Ona, e, mı bunu? Sen mi anlatmak istiyorsun? E. Tamam. Anlat. Burada oraya ağaç. Ağaçlar evet. Onları F. Evet. orada da. Evet bir dağ var. Ama... Burası da bir deniz galiba. Evet, evet. Şu nedir peki denizin ortasında? Balonu vermiyor. Ada o olabilir ne? mi? Evet. O ne? Oraya bir bayrak dikmişler sanki, onun gibi bir şey. Her ha. ha. Hmm. Eşmiş. Evet. Evet. Bu ne peki? Balonu vermiyor. Bir tane balon, sıcak hava balonu. Üstünde de bir tane çocuk var balonun sepetinde. Dürbünle bu dağlara, evlere, ağaçlara bakıyor. Ve bütün bunlar. Hocamam bir kitabın sayfalarından çıkmış. Evet. Evet. Sonra neler gösteriyor Sonra bize? Sonra ona çocuk. Ha. Evet. Öğretmenler, bilginler, avukatlar, duvar ustaları. Onu, onu, onu bilmiyorum ben. Televizyon kanalları, gazeteler, sokak levhaları. Onu, Yok, şimdi anlatmaya devam edelim böyle iyi Ama Ha. O uçmuş. Neden? Diyor ki bize, e, kitap. Ee, bir sürü şey öğreniriz diyor dünyada. Bir sürü şey öğreniriz. Ee, bu Dünyada diyor kolay dersler de vardır. Bak ne güzel sepetine kurulmuş uyuyor. Gördün mü? Hı -hı. Ama diyor ki zor olan dersler de var. Çünkü e, balonla uçarken fırtınaya yakalanmış. Hı -hı. Bak şimşek çakıyor. Gök gürültüleri şimşekler. Yani zor bir e, sınavdan geçiyor. Zor Hı -hı. bir dersten geçiyor. Ama diyor ki sonra sevimsiz olanlar da var. Hı -hı. Sen söyle. O, o çarpmış diyor. Evet ne çarpmış? Roket. Roket evet. evet. O, o onu ar yani aramıyor. Evet çünkü balonuyla ağaçların tepesine takılmış çocuk. Evet. Ve balonu orada takılıp kalmış çok mutsuz o sevimsiz olanlar. Ama diyor ki işte etrafında kuşlar uçuyor çok güzel geziyor eğleniyor ya da güzel olanlar da vardır diyor. Bir de kaza sahnesi var işte böyle. Evet. Bir roket balona çarpıyor. Evet. Ve diyor ki böyle böyle öğreniriz işte. Aha bunlar kim? O bilmiyorum. Bu ne peki? Bunu biliyor musun? Paraşütçü. Evet. Bunlarda pa pa paraşüt. Bunlarda pa atlamışlar. Birisi paraşütünü açmış, bir diğeri henüz açmamış. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Öyle bilmiyorum. O da bir planör. Hı. Onu sırtına takıyorsun. Hop! Ondan sonra yüksekçe bir yerden, bir yamaçtan, bir yerden kendini bırakıyorsun boşluğa ve uçuyor. Hı. Oo! Şunlara bak. Evet. Kuşlar var. Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Peki en sonunda ne diyor kitap bize? En sonunda ne diyor kitap bize? Öğrenmeyim. Diyor ki bir sürü şey öğreniriz. Sevimli dersler vardır. Sevimsiz dersler vardır. Zor vardır. Bildiğinden biz daha sevindir. kıymetlidir hepiniz öğrenmedin biz diyor. Biz. diyor. En sonunda diyor ki bu okul koca dünyanın ta kendisidir. Evet. Gözlerini açarsan sen de geçersin dersleri diyor. Hı -hı. Evet, sen sevdin mi kitabı? Evet. Tamam. Tamam. Bana bana <gülüyor> ha, kapatacak mısın? Tamam hoşça kal de. Hoşça kal. Şuna bas. Olur. Evet. Tamam. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.